Tağuzu belli Allah min al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid al qahar. Ve salat ve ala nabi nasu Ve ala alihi ve sahbihi al adhar. Ve ala jamil enbiyai vel murselin al abrar. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders. Dersin içerisinde bir cümle söyledim. O cümleden başlayarak bugünkü dersimizi devam ettirmek istiyorum. Dikkatle dinleyenler, derste not alanlar, ben söylerken beyinleri de gözleri de uyanık olanlar bu cümlemi hatırlayacaklar, hatırlayacaklardır. Dedim ki, eğer Aleyhisselat ve selam efendimizde isnadında bir problem yoksa bize ulaşan hadislerin şöyle ya da böyle Kur'an'da bir dayanağı vardır. Bu dikkatle üzerinde durulması gereken bir meseledir. Aleyhisselat ve selam efendimiz Allah'ın kontrolünde, dolayısıyla Kur'an'ın kontrolünde bütün adımlarını atıyordu. Bir söz Resulullah'a isnat edilecek ve o sözden Allah memnun olmayacak. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Dolayısıyla bugün biz hadis külliyatı içerisinde okuduğumuz ayetlerde, okuduğumuz hadislerde affedersiniz. Bazen anlamakta zorlansak da eğer ve vesselam efendimize isnadında bir sıkıntı yoksa Üzerinde ciddi bir biçimde durduğumuz zaman Kur'an'da o sözün dayanağına ait birçok hususu ve noktayı görürüz. Ben bu manada sizin de biraz teyakuzzlu olmanızı isterim. Çünkü konuştuğumuz alan din alanıdır. Çok ciddi bir alandan bahsediyoruz. Allah Resulü ve Selam adına yalan söylemek, adama cehennemi Kazandırttığı gibi Resulullah'a ait olan bir sözü o söylememiştir. Bu söz onun değildir demek de adama aynı akıbeti kazandırtır. Dolayısıyla bir söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek dudaklarından çıkmışsa Müslüman orada nasıl duracağını bilir. O söze karşı nasıl bir tavır takınacağını bilir. O sözle nasıl bir münasebet kuracağını bilir ve ona göre hareket eder. Allah bizi de hak karşısında konuşanlardan etmesin, haksızlık karşısında da susanlardan etmesin. Bir hak varsa, hakikat varsa boynumuz kıldan incedir deyip o hakka ve hakikate karşı uygun olan, münasip olan duruş, kamet neyse onu sergilemektir Müslümanın en büyük vazifesi. Cenab-ı Hak bize bunu kolaylaştırsın. Bu söylediğime delil olsun diye bir örnek olsun diye bir örnek aktaracağım bugün. Yani bu gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek dudaklarından süzülen o sözlerin Kur'an'daki dayanakları nasıl oluyor? Buna nasıl delil bulabiliriz? Bunu nasıl anlayabiliriz? Buna ait bir örnek vereceğim. O örnekle de sözü bugünkü dersimizin üzerine getirmek istiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın en büyük şiarı ve sembolü olan ezanı Muhammediyeye karşı takınılması gereken tavrın nasıl olmasında bizi öğretiyor. Müezzin ezanı okumaya başladığı zaman siz de ona iştirak edin diyor. Hatta Buhari'de, Müslim'de geçen hadiste açıkça da söyler bütün lafızları. Müezzin Allahu ekber Allahu ekber deyince siz de Allahu ekber ve Allahu ekber deyin. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah deyince siz de aynısını söyleyin. Müezzin hanyal asala deyince siz la havle ve la kuvvete illa billah deyin. Hanyal deyince yine aynı şekilde onu söyleyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ile bitirin. Eğer bunu yaparsanız cenneti kazanırsınız diyerek hedefimizi ve mükafatımızı da ortaya koyuyor. Arkasından bir başka hadiste bu Ezan-ı Muhammedi'nin müezzinle beraber okunmasının arkasından nasıl dua edileceğini de bize söylüyor. Allahumma Rabbe Hâzihid Davetit duası. Bir ezan duası olarak onun tarafından bize öğretilmiş bir duadır. O duayı da yaptıktan sonra bir de şöyle deyin diyor. Müslim'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da geçen bir rivayet bu. Radîtu billahi rabbe ve bi İslami dîne ve bi Muhammedin nebiyyen ve resule. Bazı hadislerde sadece nebi, bazı hadislerde sadece resul. Bazı rivayetlerde ikisi beraber siz böyle söyleyin. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi ve Resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı oldum Din. Her kim gönülden bunu derse cenneti kazanır, cenneti hak eder diye onun da arkasında bir hedefin ve bir mükafatın müjdesini veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cümlenin bu son Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan Nebi ve Resul olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı olduğum cümlesinin Kur'an'i dayanağını size söyleyeceğim. Kur'an'da bunun dayanağına ait birkaç ayet var. Bir ayet var ki o çok önemli bir ayettir. O ayet üzerinden aslında hadislerin Kur'an'da dayanaklarının nasıl olduğuna dair bir örnek olsun diye bu ayeti sizlere aktaracağım. Ama öncesinde o ayetin güzel bir hatırası var. Hz Ömer'in dünyasında onu sizlere aktarmak istiyorum. Tarık bin Şihab isimli bir zat sahabi de olabilir, tabiinde olabilir. Bazı kaynaklarda Genç sahabilerden gösterilir. İhtilaf olduğu için biz böyle söyledik. Radiyallahu Anhu da desek rahmetullahi aleyh de desek bir mahsuru yok. Bu zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında doğmuş. Onu görüp görmediği biraz ihtilaflı olduğu için böyle bir ihtilaftan dolayı biz ya tabi neslinden ya sahabi neslinden onu kabul etmek durumundayız. O büyük insan insan. Bize Hazreti Ömer'in dünyasındaki o hatırayı anlatıyor. Diyor ki Yahudilerden bir grup bilgin Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer'e dediler ki sizin kitabınızda bir ayet var ki eğer o ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram olarak ilan ederdik. O kadar dikkatlerini çekmiş o kadar farklı bir anlam yüklemişler ki böyle bir şey söylüyorlar bir ayet var sizin kitabınızda eğer o ayet bizim kitabımızda olsaydı biz o ayetin indiği günü bayram olarak ilan ederdik Tabii Hazreti Ömer de şaşırıyor hangi ayet bu ayet diye soruyor o Yahudi bilginlerden birisi Maide suresinin üçüncü ayetini El yevme Ekmel Tulekum Ayetini okuyor Hazreti Ömer bu ayeti duyunca Biraz duygulanıyor Bir taraftan da seviniyor Ve şöyle bir cümle söylüyor Evet diyor O ayetin indiği anı ben iyi hatırlıyorum O ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Veda haccı sırasında Arafat'ta Bir cuma günü Falanca yerde Resulullah'a nazil oldu ve o ayet aslında Allah Resulüne indiği zaman zaten bir bayramdı. Bayram üzerine bayram yaşadık biz. Biz ayrıca bir bayram ilan etmemize gerek yok. Zaten o ayet Arafat'ta nazil oldu. Arefe günü nazil oldu. Haccül Ekber olan. Cuma günü nazil oldu aleyhissalatü vesselam efendimiz de bayram üzerine bayramın yaşandığı bir zaman diliminde bu ayeti mübarek dudaklarından bize okumuş oldu. O ayet çok önemli bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'in son nazil olan ayeti olduğu söylenir. Bu konuda da bazı ihtilaflar var ben çok o ihtilaflarla sizi olmak istemiyorum ama kaynakları dikkatle okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam efendimize ilk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk beş ayeti ilk nazil olan süre ise Fatiha suresidir. Son nazil olan ayet Maide suresinin üçüncü ayeti son nazil olan süre ise Nasır suresidir. Dolayısıyla bu süreyle ayetler bazen karıştırılır. Bazen de başka sebeplerden dolayı başka rivayetlere bağlı bir biçimde bu konunun dışında bazı şeyler söylenir. O önemli değil ama İbn Abbas'ın bize söylediği çok önemli bir söz var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Arafat'ta Maide suresinin 3. ayeti indikten sonra Efendimiz 81 gün sonra Refikil Ala'ya doğru yürüdü. Yani o ayetten sonra Efendimizin ömrü sadece 81 gündü. 81 günlük bir ömürden sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş oldu. Bu bilgi de bize son ayet olması noktasında bir ufucu veriyor. Peki ayette ne diyor Rabbimiz? Bugün size dininizi ikmale erdirdim ve üzerinizdeki nimeti itmam eyledim. İkmal ve itmam iki kavram ki çok önemli neden din ikmal edildi nimet ise itmama erdirildi üzerinde durulması gereken bir mesele biz şu anda orada değiliz. Onları siz ayrıca bakacaksınız din ikmale erdirilmiş hiçbir noksanlık olmadan mükemmel bir biçimde tamamlanmış. Öyleyse bir Müslüman İslam için bir reformdan bahsedemez. Bir Müslüman İslam için bir tecditten de bahsedemez. İslam eksimez, eksimez ki eskimez ki yenilensin. Eskiyen Müslümanın zihnidir. Evet biz tecdide inanırız ama tecdidi dinimizde yapmayız. Eskiyen zihinlerimizde yaparız. Müceddid de zaten dini yenileyen adam değildir. Dinin yenilenmeye ihtiyacı yok. Din... İlk geldiği gündeki gibi taptazedir. Eskiyen, yıpranan, sıkıntıya uğrayan muhatap zihnidir. Mücedditte eğer bir şeyler yapacaksa orada yapar. Dolayısıyla burada bu ölçüyü de bilerek bu ayetin verdiği mesajı anlayalım. Din ikmal edilmiş. Nimet ise tamamlanmış. Ayetin devamı ney? Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Allah bizim için... Din olarak İslam'dan razı olmuş. İslam bizim için bir hayat tarzı ve bir sistem olarak Allah tarafından razı olulmuş beğenilmiş ve bize gönderilmiş. Buradaki bu ifadeyi sallallahu aleyhi ve sellem alıyor. Tebyin görevinin bir gereği olarak ayette geçen İslam'dan razı olduğum ifadesini Allah İslam ve peygamber olarak üç vurguyla bir duaya dönüştürüyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaptığı da bundan başka bir şey değildir zaten. Aslı Kur'an'da olan bir bilgiyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha iyi anlayalım diye açar bize. Daha iyi kavrayalım diye bizim anlayışlarımıza uygun bir biçimde tefsir eder. Daha iyi biz bunu fark edelim ve gereğini yerine getirelim diye bizim için bunu anlayabileceğimiz bir biçimde şerh eder. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizin başta Kur'an'ı tefsir etme olmak üzere İslam'a ait birçok meselede tebyin görevinin bir gereği olarak yaptığı şey budur. Burada da bunun güzel bir numunesini görmüş oluyoruz. Peki sallallahu aleyhi ve sellemin duada bize söylediği Allah'tan razı olmak, İslam'dan razı olmak, peygamberden razı olmak diyelim biz. Peygamber ifadesi Nebi ve Resulü de kapsar çünkü. Peygamberden razı olmak, razı oldum ifadesini niye bize söylettirir? Biz bu ifadenin çok da, Tam olarak anlamını anladığım kanaatinde değilim. Çünkü anlasaydık halimiz zaten böyle olmazdı. Biz eğer gerçekten Allah'tan razı olsaydık Allah'ın bizden istediği her şeye daha farklı bir yaklaşımımız olurdu. Eğer biz İslam'dan din olarak razı olsaydık başka şeylerde aramazdık derdimizin dermanını. Eğer biz peygambere razı olsaydık neler yapmamız gerektiği konumuz olduğu için onu şimdi ele alacağız. Bu kadar önemli bir meseleyi ne yazık ki kavrayamadığımız için bu rıza meselesini razı olma meselesini Allah'ın istediği şekliyle anlayıp hayatımıza taşıyamıyoruz. Bazen bakın birbirimize dua ediyoruz duaların en güzelidir o Allah senden razı olsun diyoruz. Bazen bu dua kesmiyor belki biraz daha süslü püslü dualar bekliyorlar ama çok büyük bir duadır bu. Allah senden razı oldu mu bitti artık sen artık ne istiyorsun ki? Allah senden razı olmuşsa bitmiştir onun ötesi yok zaten ama Allah'ın razı olmasının bir kuralı var bir kaidesi var bir yasası var. O yasaya ait bir şeyi biz kitaplarımızda Hazreti Musa'nın üzerinden öğreniyoruz biliyor musunuz? tur Sina'da Hazreti Musa o büyük mucizeyi yaşadığı zaman soruyor Rabbisine. Ey Rabbim diyor sen kulların sen, senin rızanı kazanmaları adına bir şeyleri istiyorsun. Bana kulların nasıl rızanı kazanır ona ait bir şeyleri öğret ki ben kullarına bunu taşıyayım diyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Eğer kullarım benden razıysa ben de kullarımdan razıyım. Demek ki burada razı olmakla alakalı bir şey var. Allah'tan gerçek manada razı olmak. Onu bir be becerebilsek, hakkını yerine getirebilsek. Din olarak da İslam'dan aynı şekilde razı olsak. Biraz sonra size söyleyeceğim detaylarını aktaracağım. Peygamberden de peygamber olarak razı olsak. Hayatımızda birçok şey daha farklı bir biçimde yerli yerine oturmuş olacak. Onun için ben bugünkü dersimizin başlığını senden razıyız ya Resulallah koydum. Koydum da bazı kardeşlerim şöyle itiraz ettiler. Senden razıyız ya Resulallah. Hocam bu sözün ne anlamı olabilir ki ondan Allah razı. Biz razı olsak ne olur olmasak ne olur? Benim güzel kardeşim Allah razı zaten bütün mesele bizim razı olmamız biz razı mıyız onu sorgulamamız lazım. Bizim burada konuşmamız gereken mesele Allah'ın ondan razı olup olmama meselesi değil. Onun olmama ihtimali yok zaten Allah ondan razı peygamberin bizim ondan razı olmamıza da ihtiyacı yok. Biz peygamberden razı olunca ona ayrı bir şeref katmış olmuyoruz. Ama biz peygamberden razı olduğumuz zaman hayatımıza bir şeref gelecek. Biz bir şeref kazanacağız. Bütün derdimiz bu zaten bizim. Dolayısıyla bizim Allah'tan da İslam'dan da peygamberden de razı olmamız lazım. Buradan da senden razıyız ya Resulallah diyerek o rızanın nasıl olması gerektiği konusunda bazı hususları konuşmamız lazım. Bu hafta ben bu başlıkta derse hazırlanırken Dedim ki sadece Kur'an'dan anlatayım bu dersi. Çünkü nebevi miras dediğimiz zaman geçen ders öğrendik. En önemli şey Kur'an'dır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize Kur'an'ı büyük bir miras olarak bıraktı. Acaba Kur'an peygamberden nasıl razı olunacağını bize öğretiyor mu? Buna ait bazı şeyleri bize söylüyor mu? Bu nazarla ilahi kelama bir baktım. Kaç ayet? Ben yazdım yazdım yazdım baktım ki altından çıkamayacağım bir miktarını bıraktım. Sadece bir miktarını şimdi buraya getirdim. Onun için size şimdi 12 tane madde vereceğim. 12 maddeyi de 12 ayete yaslayacağım. Ama bilin ki peygamberden razı olmakla alakalı bu 12 ayet sadece yok Kur'an'da. Hadisler zaten ayrı bir bahis konusu hiç oraya girmiyoruz. Kur'an üzerinden konuşuyoruz. Ama bazen bir ayet olarak verdiğim delil bir başlık altında 3-5 ayetle bazı ayetlerde ise mesela Allah Resulüne itaatle alakalı olan ayetler ise onun üzerindeki ayetle delillendirilir. Dolayısıyla mesele çok önemli bir meseledir ciddi bir meseledir Kur'an'ın önemli bahislerinden birisidir bu bahis çerçevesinden meseleye bakarak meseleyi anlamaya çalışacağız. Bir Müslüman gerçekten iman etmekle mükellef olduğu peygamberinden nasıl razı olur? Birincisi Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükmede gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Birinci maddeye özellikle bunu yazdım. Başka şeyi de çıkarabilirdim öne ama bunu yazmak istedim. Bunun Kur'an'ı delili Nisa 65 ayetleri ben biraz sonra ikinci bir fasılda başka bir zeminin üzerinden size vereceğim. Onun için şimdi size sadece ayet numaralarını vereceğim. Resulullah'tan razı olmak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklarda ve ihtiyaçlarda onu hakem kılıp verdiği hükmede gönülden itiraz etmeden tabi olmaktır. Sorgulayalım mı kendimizi? Mesela bir anlaşmazlık yaşadık. Somut örnek vereyim ben somut örnek vermesem anlaşılmıyor. Allah'ın adına peygamberin kavliyle bir nikah akti gerçekleştirdik bir hanımla. Allah korusun Cenab-ı muhafaza etsin imtihanı böyle olan kardeşlerimize de yardım etsin sürdüremediniz o evliliği ve sonlandırmak zorunda kaldınız. Allah'ın adıyla ve peygamberin sünnetiyle başlattığınız o nikahı bitirirken yani talak yaparken talakta bu ayetin bizden istediği aklımıza geliyor mu? Götürelim peygambere işimizi hükmü o versin ve ne verdiyse de iş bitsin peygamber şu anda aramızda yok sünneti var aramızda peygamber aramızda yok alimler peygamberlerin varisleridir o veraset devam ediyor canlı bir biçimde hem de hiç kimse peygamber aramızda yok deyip de bu işten sıyrılamaz hiç kimse kusura bakmasın eğer biz böyle diyorsak, biz bu dini anlamamışız demektir. Peygamber yoksa eğer peygamberin mirası önümüzde duruyor. O mirası en iyi bilen kimseye güvendiğin ehliyet sahibi bir insana meseleyi intikal ettirirsin. Onun verdiği hükmede rıza gösterirsin. Eğer sen o hükme rıza gösteriyorsan sen Allah Resulünden razısın. Eğer o manada rızan yoksa içinden bile sıkıntılar duyuyorsan birinden geldi cevap. İçine sinmedi hadi gidip başka birinden de bir fetva bulalım diye kapı kapı dolaşıyorsan burada rızayı anlamamışsın demektir. Başka bir örnek vereyim bunları yaşıyoruz hepimiz onlarca örneğini yaşıyoruz her gün. Ticari bir ortaklılığın var kardeşlerine bir araya gelmişsin güzel güzel ticaret yapmışsın. Sonra Allah başka imtihanlarla sizi imtihan etmiş yollarınızı ayrılmak zorunda bırakmış sizi. Yollarınızı ayıracaksınız. Şimdi ticaretinizi sonlandırırken meseleyi Resulullah'a mı intikal ettiriyorsunuz? Yoksa üç kuruşluk menfaatler için başka kapılarda mı dolaşıyorsunuz? Yoksa hiç kapılara bile ihtiyaç duymadan daha dün. Aynı inancı aynı davayı aynı yolu paylaşmış insanlar olarak üç kuruşluk dünya menfaati için birbirinize ağza alınmayacak sözleri söyleyerek o ticareti sonlandırma yoluna mı girmişsin? Eğer sen bunu intikal ettirmişsen ehliyet sahibi birine onun verdiği hükmede rıza gösteriyor musun? Gösteriyorsan rıza sen Resulullah'tan razısın ama eğer böyle bir rıza yoksa. O zaman rızadan burada bahsedemezsin. Demek ki sen halen o her gün ezanın arkasından okuduğun duayı sadece lafsan söylüyorsun. Sen ne din olarak İslam'dan razısın ne peygamber olarak... Resulullah'tan razısın ne de Rab olarak Allah'tan razısın evet bunu dille söylüyorsun ama uygulamaya geldiği zaman uygulama noktasında çıkan zaafiyetler aslında o dille söylediğin şeye ne kadar az inandığını ortaya koymuş oluyoruz. Bir şey daha söyleyeyim ben size şimdi Anadolu'nun birçok yerinde bu problem var. Burada da var Anadolu'yu taşımışız biz İstanbul'a şimdi neler neler geliyor bize işimizin gereği. Allah babanın canını almış baba ruhunu teslim etmiş geriye bir miktar mal bırakmış. 2 tane 3 tane erkek evlat var 2-3 tane de kız var. 40 tane dalaveri affedersiniz dönmeye başlıyor. O kızlara mirastan pay vermemek için. Erkekler bu manada mirastan daha fazla pay alma adına ortalığa onlarca farklı farklı şeyler koyuyorlar. Peki Allah bunun hükmünü koymamış mı? Sen bu hükmü ortaya çıksın diye işi Allah ve Resulüne havale etmekle mükellef değil misin? Onlara mükellef olduğun o şeyi intikal ettirdiğin zaman da söylenen hükme rıza göstermekle sorumlu değil misin? Öylesin. Ama rıza yok rıza dilde var ama rıza kalpte yok kalpte olmadığı için verilen hükme rıza göstermekte yok. O hükmün ne olduğunu ortaya koyma açısından meseleyi Resulullah'a onun sünnetine onun mirasına intikal ettirme adına da bir şey yok. Dolayısıyla bu konuda çok da iyi bir resmimiz yok. Söylersem daha başka şeyler de söylerim ama başka söyleyeceklerime zaman kalsın diye bu kadar söylüyorum. Burada bizim öncelikle öğrenmemiz gereken bilmemiz gereken bir şey var ki anlaşmazlıklarda da ihtiyaçlarda da hakem kılınacak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Verdiği hükmede gönülde hiçbir sıkıntı duymadan uymak ittiba Sağlamak itaat etmek yükümlülük olarak üzerimize bir vecibedir İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden razı olmak kayıtsız ve şartsız bir şekilde söylediği her şeye itaat edip ne söylediyse teslim olup gereğini yerine getirmektir deliline bunun haşır suresi 7. ayet peygamber size ne verdiyse onu alın Size neyi yasakladıysa da ondan sakının. İtaat noktasında başka başka ayetlerde söylenir. Ben özellikle bunu söyledim. Üçüncüsü Resulullah'tan razı olmak. Her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip. O sevginin sorumluluğuna göre hareket etmektir. Her şeyden ama her şeyden daha fazla onu sevip o sevginin sorumluluğuna göre de hareket etmektir. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir insanın başka insanların karşısına geçip beni seviyor musunuz diye sorması çok tabii bir şey değil. Eşler birbirine söyleyebilirler ama bu normal insanların birbirlerine söylediği söylemeleri çok tabii bir şey değil. Ama bu sevgi imana mevzu olan bir sevgi olursa Aleyhselat ve selam efendimiz Sevgisi olursa ona olan sevgi mevzubahis olursa insanların önüne geçiyor. Beni seviyor musunuz diye soruyor. Seviyoruz diyenlere ne diyor? Annenizden babanızdan nefislerinizden daha mı çok seviyorsunuz? Çünkü öyle bir sevgi olması lazım. Bu sevginin de Kur'an'da onlarca delili var. Ama en önemli delillerinden bir tanesi ahsap suresi 6. ayettir. Ayeti tefsirleriyle beraber bir okuyun. O sevginin ne demek olduğuna ait çok önemli işaretler orada göreceksiniz. Dördüncüsü Resulullah'tan razı olmak her daim onu hayırlarla yad edip salat ve selamı daim kılarak ve o cümlelerle ne demek istediğinin farkında olarak yaşamaktır. Geçen ders ilk dersimizdi. Biraz önce size okuduğum hamdele ve salveleyi okudum. Bir de açıklamasını yaptım. Orada da salat ve selamın aslında ne demek olduğunu söyledim. O da sadece lafız değil. Burada da zaten söylenen o değil. Bu manada o sözlerin ne anlama geldiğini bilmek ve onun farkında olarak bir kamet bir duruş belirlemek. Bunun da Kur'an'daki dayanağı ahsap suresi 56. ayet. Beşincisi. Resulullah'tan razı olmak, hayatın her anında ve her alanında mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümek, yürümektir. Bunun delilini ne? Ahzab suresi 21. ayet. Önemli olduğu için bir kez daha okuyorum. Resulullah'tan razı olmak, hayatın her anında ve her alanında Mutlak manada ölçünün, rehberin, örneğin o olduğu hakikatini unutmadan yürümektir. Altıncısına gelin biraz dikkatlerinizi verin. Çok önemli bir şey çıkaracağız buradan. Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem. Dine ait ne varsa her şeyi onun tebliğ ettiğini. Tebliğ ettiği her şeyi tebyin ettiğini. Tebiyin ettiği her şeyi ise talim ettiğini bilerek adım atmaktır. Üç şey söyledim. Tebliğ, tebiyin ve talim. Aslında bu ikisi bir ayette geçiyor. Ama ben özellikle tebliğe de talime de tebiyine de birer ayet vermek istiyorum. Tebliğin delili maide 67, tebiyinin delili nahıl 64 Talimin de delili ise Bakara 151. Dediğim gibi ayetlere birazdan farklı bir vesileyle bir daha döneceğim. Yedincisi Resulullah'tan razı olmak maddi ve manevi kirlerden temizlenmenin yolunun onun rehberliğinde olduğunu bilerek teskiyenin ortaya çıkabilmesi için gayret etmek etmektir. Cuma suresi ikinci ayet teskiyenin Ortaya çıkabilmesi için gayret etmektir. Bu teskiye görevi de Allah Resulü'nün önemli görevlerinden biridir. Ona da razı olmak Allah Resulü'ne razı olmaktır. Onun da bizim dünyamızda çok önemli mesajları vardır. Sekizincisine bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden razı olmak. Onun sesinin üzerine ses. Adımının önüne adım. Yani koyduğu hüküm üzerine başka bir hüküm koymamaktır. En başta hükmü ona götürmek. Burada ise söylenmiş hükme itiraz etmemek. Allah Resulü bir şey söyledi mi orada durmak. Resulullah'ın söylediğine razı olup onun gereğini yerine getirme adına gayret göstermek. Onun sesinin üzerine ses adımının üzerine adım atmamak. Bunun Kur'an'daki delili ney? Hucurat birinci ile ikinci ayetler. Dokuzuncusu Resulullah'tan razı olmak sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bir beşer olduğunu ama sıradan bir beşer değil. Seçilmiş son elçi olduğunu kabul ederek aklı zihni ve kalbi bu hakikat ışığında tanzim etmektir. Bunun da Kur'an'daki delili ahzap kırk. Onuncusu Resulullah'tan razı olmak. Onun asla hevasına göre konuşmayacağına şuraya ne olur dikkat edin. Bu sözüm hiç kimseyi memnun etmiyor ama hakikat bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden razı olmak. Onun asla hevasına göre konuşmayacağına konuştuğu her sözün vahye uygun olacağına. Konuştuğu her söz vahidir demiyoruz. Vahye uygun olacağına inanarak konum belirlemektir. Bu da Necim suresi 3 ve 4. ayetler bu ayetlere de geleceğiz. 11.si Resulullah'tan razı olmak onu şahit müjdeci uyarıcı Allah'ın izniyle Allah'a davet eden ve alemleri nurlandıracak hakikatleri ulaştıran bir elçi olarak bilmek ve bu bilinçle kulluk çizgisini devam ettirmektir. ahsap suresi 45-46 sonuncusu da şu. Biliyorum böyle teknik şeyler biraz sıkıyor sizi ama ne yapalım bunlar da lazım bize. Şimdi birazdan başka bir fasla geçeceğiz. O faslda ben size farklı farklı şeyler söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olmak onun bütün çağrılarının insanlığa hayat verdiğini, ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Enfal 24 Resulullah'tan razı olmak onun bütün çağrılarının insanlığa hayat verdiğini ruh üflediğini unutmadan değerlerine karşı müthiş bir özgüven duymaktır. Şimdi asıl diğer mevzuya geçmeden bu ayetle ilgili bir şey söyleyeyim size. Bu modern hayat insana farkında olmadan ya da farkında farkında olarak inanılmaz derecede bir kibir pompalıyor. Kibir bu çağın önemli hastalıklarından biridir. Ve bu nebevi miras derslerimizin müstakil bir ders konusu da kibirdir. Şeytanın ayağını kaydıran bir şeydir. Ve bu kibir farklı farklı ambalajlarla şeytan tarafından bize verilir. O ambalajlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Özgüvendir. Özgüven sanki kibir olmaktan çıkıyor. Bugün bazı insani ilişkiler kitaplarında da bize takdim edilen ve bu çağın bir gereğiymiş gibi sunulan o özgüven aslında bizi başka alanlara sevk eder. Burada ise başka bir şey söylüyor. İnsanın şahsına karşı özgüven duyması değil ama değerlerine karşı özgüven duyması. Değerlerinden asla şüphe etmemesi sırtını yaslayıp değerlerine İslam'a ait değerlere dünyaya meydan okuması budur aslında burada söylenen. Bakın sahabe efendilerimiz üzerlerinde o yarım yamalak elbiseleri, o paslı kılıçları, o savaş aletlerinin eksiklikleri bunları biliyorsunuz tarih kitaplarından. Devrin en büyük süper güçlerinin karşısına geçtikleri zaman şahıslarından kaynaklanan bir özgüvenle değil değerlerinden kaynaklanan bir özgüvenle karşısındaki sultanlara, krallara, hükümdarlara, komutanlara meydan okudular. Niye bugün bizim üniversitede okuyan bir öğrencimiz bir talebemiz karşısında konuşan ve yanlış söyleyen bir insana bile iki kelime edemiyor. Kendisine ait ufacık bir menfaatine ait bir şey olduğu zaman inanılmaz derecede bir tepki var ama İslam'a ait değerleri bu manada savunmaya ya da temsil etmeye iş geldiği zaman Hıkmıkla işler geçiyor. Niye? Çünkü biz değerlerimizle barışık değiliz. Kendimiz doğru dürüst inanmıyoruz ki başkalarını da inandırma adına bir gayretimiz olsun. Dolayısıyla Enfa suresinin 24. ayeti bir de bu çerçeveden ele alınmalı. Yani Allah ve Resulü nasıl bizi hayat veren şeylere dağıttı. Çağırıyor bizi hayat veren şeylere çağırdıkları zaman ve biz de o çağrıya uyduğumuz zaman nasıl aslında hayat bulabiliyoruz buna ait önemli şeyleri söylüyor bu ayet. Dolayısıyla bunları da bilerek Allah Resulü'nden razı olma adına bir gayret içerisinde olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim dedim ya başka ayetlerde var başka çıkarımlarda olabilir ama bu kadarla iktifa edelim. Bir şey istesem sizden acaba İstediğimi yapar mısınız? Biz burada bir ders yapıyoruz. Ben birazını anlatabiliyorum size. Ne olur şimdi bu notları arkadaşlar koyuyorlar siteye hemen. Şunları bir alın. Size birer tane ayet verdim ya o ayetleri de alın. Gittiniz bugün olmazsa yarın. Hemen o ayetleri de bu maddelerin altına yazın. Şöyle alın karşınıza. Ben Resulullah'tan razı mıyım noktasında bu işin bir muhasebesini yapın. Ben de yapayım ben yaptım yaptığımı sizden istiyorum. Ne olur bunu yapalım şu anda bu manada zaafiyetlerimizi giderme adına bir adım atalım. Eğer biz bu muhasebeyi yapmazsak Allah Resulü ile aramızda kurmamız gereken münasebeti hukuku Allah'ın istediği gibi kuramayacağız ve kuramadığımız da hayatımızda istenilen düzen hiçbir zaman olmayacak. Bu rıza bize başka başka şeyler kazandıracak. Onun için burada size verdiğim 12 tane madde ve 12 tane ayet Allah Resulünden nasıl razı olunur onun yollarına ait bir şeyler söylüyor. Bunun muhasebesini bir yapalım bakalım biz bu işin neresindeyiz? Bu manada bazı şeylerin muhasebesini eğer güzel bir biçimde yaparsak Allah'ın izniyle hayatımızda o rıza makamını elde etme adına başka başka güzellikler oluşmuş olacak. Cenab-ı Hak hepimize bu güzel ufku nasip eylesin. Zor bir şey kolaylaştırsın. Aramızdaki engelleri kaldırsın. Allah'ın istediği gibi Resulullah'la hukukumuzu tanzim etmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bir hatırayı anlatacağım şimdi size. Bu, bu hafta yaşadığım bir şeyi. Çok adetim değildir böyle şeyleri bu kürsüye taşımak ama dersimizle doğrudan alakadar olduğu için taşımak durumundayım. Ama öncesinde bildiğiniz bir olayı size bir hatırlatmak istiyorum. Hazreti Ali'nin istikamet çizgisi hepinizin malumu. 23 yıl boyunca ve vesselam efendimizin arkasında... İstikametten zerre miktarı taviz vermeden o duruşun hepimiz biliyoruz. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz vefat ettiği Hazreti Ebu Bekir kılıfete geçince ilk altı ay bazı özel nedenlerden dolayı Hazreti Ebu Bekir'in yanında değildi ama iki yıl Hazreti Ebu Bekir'in hep sağ kolu gibiydi. Orada da istikamet çizgisi inanılmaz derecede Hazreti Ali'nin üzerinde temsil edildiği farklı bir biçimde bu manada hayat buldu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra on buçuk yıl Hazreti Ömer'in hilafet süreci o süreçte de hep Ebu'l Hasan Hazreti Ömer'in en fazla kullandığı ifade bu olduğu için biz de onu kullanalım Ebu'l Hasan Ömerül Faruk'un radıyallahu anhu hep yanındadır ve o istikamet çizgisiyle yanındadır. Onun arkasından Hazreti Osman'ın yanında görüyoruz ilk altı yıl. İkinci altı yıl olaylar başka yerlere kayınca Hazreti Ali de sükuneti kendine tavır olarak benimsedi. 12 yıllık o uzun hilafet sürecinin sonrasında Hazreti Osman o zünnüreyn olan o güzel insan Musaf'ın başında cahiller tarafından şehit edildikten sonra Hazreti Ali hilafete geçti. Zorlu bir süreç Hazreti Ali için yeni başlıyordu aslında. Daha hilafete geçer geçmez bir kardeş kavgası olan Cemel'i yaşadı. Cemel bitti işin biraz böyle nefesini alacak bir şekilde olduğu sıfın karşısına çıktı. Sıffını atlattı daha sıffının acılarını saramadan cehalet ile ilmin savaşı olan Nehvera'nın içerisinde buldu kendini. Nehvera'nın sonrasında da zaten şehit olup gitti Hazreti Ali böyle bir hayatı şehadetle noktalandı. O Uhud günlerinde Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman ya Resulallah herkese nasip olan şehadet bana nasip olmayacak mı deyip şahadete o günde kavuşmadığını söyleyince bir ihbar-ı gaybi ile Resulullah bir şey söyledi ona. Ali dedi sabret istediğin sana gelip kavuşacak. Sakal, başından akan kanlar sakalını boyayacak. Ben o gün göreyim senin sabrını ve gerçekten başından yediği kılıç darbeleriyle Okan sakalını boyadı. Bir Ramazan vakti, bir cuma gününün sabahında yaralanıp şehadet şerbetini öylece içti. Hazreti Ali'nin hayatının son deminde yaşadığı o feci hadise, haricilerle olan mücadele bizim için de çok önemli bir mücadeledir. Çünkü orada yaşananların birçoğunu şu anda yaşıyoruz biz. Zaten İslam tarihinde ortaya çıkan düşünceler fırkalar bugün de var. Zannetmeyin ki mutezile tarihte kaldı. Mutezile en canlı bir biçimde şu anda varlığını devam ettiriyor. Sakın mürciyenin bittiğini zannetmeyin. Şu anda mürciye inanılmaz derecede var. Bizim memlekette de acayip var. Yani şu anda mürciye Türkiye'de inanılmaz düzeyde var. Haricilik dünyayı sarıp sarmalamış durumdadır. Şu anda hariciliğin 10-15 tane farklı versiyonunu İslam coğrafyalarında görebilirsiniz. Şia zaten var, öteki var, öteki var, Beriki var. Var da var. Şimdi ben bunlar da değilim. Ben başka bir yerdeyim. Hazret Ali'nin o haricilerle mücadelesinde o manadaki mücadele savaşa varmasın diye bir gayreti var. Her zaman böyledir zaten. Savaşın öncesinde amcasının oğlu olan tercümanun Kur'an Abdullah İbni Abbas'ı onlarla mücadeleye gönderiyor. Git onları ikna et diyor. Hazreti Abbası Abdullah İbn Abbas'ı oraya gönderirken bir de uyarıda bulunuyor Hazreti Ali. Ne diyor? Sakın ey İbn Abbas onlarla Kur'an üzerinden mücadele etme. Sen onlarla sünnet üzerinden mü mücadele et. Tabi bu sözü duyunca İbn Abbas şaşırıyor ve şu sözü söylüyor. Ey Ali diyor biz ki ehli Allah'ın kitabını şu Müslümanlar içerisinde en iyi biz biliriz. Biz bu bir ayetin Resulullah'a nerede indiğini nasıl indiğini hangi olay üzerine indiğini kimlerin üzerine indiğini en iyi bileniz. Allah'ın kitabını en iyi bilenler bizlerken karşımızdaki insanlarla niye Allah'ın kitabının üzerinden mücadele etmeyeceğiz? Ne diyordu Hazreti Ali? Ey İbn Abbas diyordu Kur'an zuvucuhtur. Yani onun bir ayeti birkaç farklı manaya gelir ve isteyen o manaları orada kendisi istediği şekliyle şekillendirebilir. Nispetinde biraz sıkıntı olsa da Hazreti Ali'ye nispet edilen bir sözde şöyle bir şey söylenir ki mümkün mertebe böyle bir zeminde söylenmiş bir sözdür Kur'an konuşmaz onu konuşturur. Birisi Kur'an'dan konuşturmak istediğini konuşturur. Nasıl bir mana yüklerse onu yükler onun üzerinden de bir şeyler oluşturur. Dolayısıyla sen eğer ayetler üzerinden bir mücadele yaparsan bu mücadelenin sonu gelmez. Sen bir ayet söylersin o bir ayet söyler Allah'ın kitabını kavga konusu edersiniz ortaya da bir şey çıkmaz. İbn Abbas istemeye istemeye bunu kabul etti gitti haricilerle konuştu. Hazret Ali'nin ne kadar haklı olduğunu gördü Resulullah'ın sünnetinin üzerinden onlarla mücadele etti ve onlardan büyük bir kısmını bu tarafa yani hak tarafına doğru getirdi o günkü haricilerde biraz daha demek ki fazla insaf var demek ki onlar yine sünnetten bir şeyler söylenince buna ait bazı şeyleri kabul ediyorlar ama bugünkü haricilerin de bazı fraksiyonları var bazıları hiç onu kabul etmiyor Niye bu kadar bir mukaddime yaptım biliyor musunuz? Bir tanesi bir mesaj yazmış bana. Sen de diyor o hadis yılında böyle bağıra bağıra coşkuyla işte biraz önce benim yaptığım gibi benim uslubum böyle ne yapayım? Hadislerin Kur'an'da dayanaklarının olduğu, olduğunu ve peygamberin sözlerinin aslında Kur'an'daki ayetlere yaslanarak söylendiğini söyledin. Sen bize hele bir söyle bakalım Kur'an'da hangi ayetler hadislerin dindeki yerine ait bazı mesajları ortaya koyuyor. Ben de bu derse hazırlanıyorum. Biraz önce size yaz söylediğim 12 tane ayeti biraz da açıklayarak 2-3 sayfa üşenmeden yazarak bu kardeşimize gönderdim. 2-3 gün geçti arada o da 5-6 sayfa bana bir mesaj gönderdi. Şimdi ben onların hepsini size söyleyecek değilim ama nasıl bir haldeyiz? Sıkıntımız ne bizim anlayabilmeniz için ayetlere söylediği cümlelerden birer cümle size aktaracağım. Bakın ben ona birinci ayet olarak Nisa suresi 65. ayeti yazdım. Ayet ne diyor mealen? Hayır Rabbine and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp Sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 65. ayet. Ne diyor o zatı muhterem? Peygamber onlara ne ile hüküm verecekti? Elbette Kur'an ile. İşte şimdi Resul olmadığı için hakem Kur'an'dır. Kur'an'a teslim olmayan tam iman etmiş olamaz. Tamam ayeti açıkladı. Ayet Resulullah'ın otoritesini kaldırdı ortadan. İkinci ayet Haşr suresi 7. ayet. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa da ondan sakının. Ne diyor zatı muhterem? Bu ayet bağlamından da anlaşılacağı gibi sadece ganimet mallarının paylaşımı içindir. Ganimetten size ne verdiyse ona razı olun demektir. Dolayısıyla bu ayet peygamberin tüm sözlerinin ve uygulamalarının tutulmasına delil olarak getirilemez. Ganimete dair hükümler de Kur'an'da vardır. Dolayısıyla bu ayette söylenen de Kur'an'a uymaktır. Bu da gitti mi? Bu da gitti. Ben açıklamıyorum şimdi sadece onun söylediklerini aktarıyorum. Üçüncü ayete gelin. ahsap süresi 6. ayet. Allah aşkına, bakın bu ayeti nasıl anlıyor bu zihniyet. Neydi ayet? En nebiyü evlab bil mu'minineminen fusiyim ve ezvajhu ummatun. Bildiğiniz ayet. Nebi, peygamber, müminlere kendi öz canlarından, nefislerinden daha önceliklidir, daha evladır. Ne diyor bu zihniyet? Peygamberin müminler üzerindeki hakkı. Müminlerin kendi üzerlerindeki haklarından daha fazladır bu hakta Kur'an'a uymaktır dolayısıyla burada söylenen Kur'an'ı öncelikli kılmaktır Peki bunu da götürdük gelelim Ahzab 56'ya Ahzab 56'da ne diyor Rabbimiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler Ey müminler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Bildiğiniz ayet. Ne diyor bu zihniyet? Buradaki salat emri fiili destektir. O destekte de şimdi peygamber hayatta olmadığı için onun şahsına değil Kur'an'a yapılmalıdır. Ne varsa yaz Kur'an çıkışın içinden. Bu kadar kolay mı bu ya? Madem böyleydi. Allah Kur'an demeyi bilmiyor muydu? Bu kadar ayetlerin tefarat vermesi, özel olarak bunlara vurguda bulunması. Nasıl bu kadar basit cümlelerle işin içinden çıkacak ama mesele tebile geldi mi mesele farklı bir biçimde anlaşılmaya geldi mi ortak bir yol bulamazsınız ki konuşmaya sen bunu diyeceksin o da bunu diyecek. Hadi gel bakalım bunun neresinde buluşacaksın dolayısıyla bu manada bu zihniyetin Kur'an'a yaklaşımı konusunda zeminde bir problem olduğu için bizim bu problemi giderebilmemiz çok da kolay değil. Onun için işimiz ne kadar zor anlayabilmemiz için ben bunları söyledim. Şuna bakın Allah aşkına. Hepinizin bildiği ayet. Ahzab suresi 21. ayet. Lekad <Sessizlik> kane lekun fi Rasulillah usvetun hasene ayeti. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için çok güzel bir örnektir. Net değil mi anlaşılıyor ayet? Peki Okuyalım mı ne diyor bu, bu güzel kardeşimiz? Biz öyle diyoruz yine. Peygamberin örnekliliği onun her yaptığını yapmak her söylediğini yerine getirmek demek değildir. Maksadı gözeterek hareket etmektir. Şu anda peygamber olmadığı için mutlak manada örnek Kur'an'dır. Tamam bunun da işin içinden çıktı. Altıncı ayetle ayetlere gelin. Üç ayet verdim biliyorsunuz. Tebliğ, tebyin ve talim için. Tebliğ için maide 67'yi verdim. Orada sıkıntı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Tebyin için hangi ayeti verdim? Nahıl 64. Ayette geçen ifade yine. Ne diyor biliyor musunuz bu zihniyet? yine ifadesinin anlamı açıklama değil. Bildirmedir yani tebliğ etmektir dolayısıyla burada tebyine peygambere Kur'an'ı açıklama yetkisi verildiğine dair bir delil için kullanılamaz Allah Resulü Kur'an'ı tebliğ etmekle mükelleftir peki niye tebliğ demedi de tebyin dedi Niye aynı kelimeyi kullanmadı da bunu buradan söyledi? Hıkmık. Orada hıkmıklar girecek araya. Başka bir şey yok. Onun için litübe yine ifadesinin anlamı açıklama değil bildirmedir. Yani tebliğ etmektir. Onun tebliğ ettiği de Kur'an'dır zaten. Bakara 151'e gelin. Bakın nasıl farklı bir noktaya doğru kayıyor zihin. Ayet diyor ki mealen ifadelere dikkat edin. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan bir... Sizi kötülüklerden arındıran iki, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten üç, bir Resul gönderdik. Üç tane farklı konuma Bakara suresi 151. ayet dikkat çekiyor mu? Çekiyor. Tilavet ayrı, teskiye ayrı, talim ayrı burada. Kur'an ayrı, hikmet ayrı burada. Ama bu zihniyete göre hepsi Kur'an. Hepsi Kur'an. Kur'an dediğim zaman... Çıkarsın işin içerisinden. Peki bu kadar kolay mı gerçekten? Allah Kur'an demeyi bilmiyor muydu ki haşa bu kelimeleri özellikle kullandı. Şuna biz inanıyoruz. Kur'an'da tekrar edilen hiçbir şey salt tekrar olsun diye o kitapta yer almıyor. En fazla geçen tekrar... Rahman suresindeki febi enyi ala'i rabbikuma tukezziban ayetidir. Oradaki tekrar bile tekrar değildir. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız ifadesi 31 kez orada geçer. 31'i de bir önceki nimete vurguyla gelir. Dolayısıyla sadece ona bile biz tekrar diyemiyorken nasıl kalkıp tebliğe te Tebliğe aynı anlamı tebhine aynı anlamı talime aynı anlamı verip biz bu işin içinden çıkacağız. Ama kaydı mı zihin Resulullah'ın dindeki konumuna şüpheler düşürmeye başladı mı? Kendi dünyanda kurduğun sisteme delil olsun diye Allah'ın kitabını Allah korusun tahrif etmeye varana kadar işi başka noktalara doğru kaydırabilir insan. İşte burada bunun örneğini görüyoruz. Şimdi bu ayette bir şey okuduk. Hikmet kavramı acayip bir kavram. Kur'an'ı bir kavram ve önemli bir şey. Hikmet eşittir sünnet midir? Önemli bir şey olduğu için ve bizim derslerimizin de ana konularından biri olduğu için önümüzdeki haftaki dersimiz bu zaten. Hikmet nedir? Hikmet gerçekten sünnet midir? Biz hikmet deyince ne anlayacağız? Kur'an bize hikmeti talim eden bir peygamberden bahsederken o Talim edilen şey nedir ona ait de hakikatleri o derste daha iyi anlamış olacağız. Daha anlatabilirim bir şeyler ama fazlaca yormayayım sizi. Mesela Cuma suresi ikinci ayet içinde aynı şeyi söylüyor. Hucurat suresini söyleyeyim size. Hucurat suresini biraz önce söyledim. Bakın ne diyor? Peygamberin adımının üzerine adım sesinin üzerine ses çıkartmamak o gün için bugün için de Peygamber vahi ilettiği zaman için geçerlidir. Bugün de Kur'an'ın önüne bir şey geçirmemek ortaya koyduğu hükümlere itiraz etmemektir. O ayetlerin de peygamberle alakası yokmuş bugünün dünyasında. Yorum bu şekilde söylenen şey bu şekilde. Dokuzuncu ayet olarak verdiğim Ahzab 40'ta aynı şekilde... Necim suresi 3 4te aynı şekilde ahsap 45-46 da aynı şekilde Enfal suresinin 24. ayeti de aynı şekilde. Şimdi benim güzel kardeşlerim değerlerimizle bu kavga bize öyle bir güç kaybettiriyor ki şu, gü şu an dünyanın 6 milyarlık nüfusu İslam'ın hükümlerinden bir haber yaşıyor. 2 milyar biz Müslüman diyoruz da ne kadar Müslümanız herkes kendinden zaten onu çıkarsın. Bizim halimiz de ortada. Biz Allah'ın istediği gibi mümin olmanın ızdırabı altında inleyip bunun mücadelesini ver, verip bunun için projeler üretmemiz gerekirken gücümüzü enerjimizi nerede harcıyoruz görüyorsunuz değil mi? Niye Arakan yanıyor buradan anlayın. Niye bugün Suriye'nin hali burada buradan anlayın niye Irak bugün burada buradan anlayın İnanın bana o kadar dokunuyor o kadar dokunuyor ki biliyorum ki size daha fazla dokunuyor ben kendi kendime bazen soruyorum ve çıldıracak gibi oluyorum yahu diyorum tamam biz Suriye'de bir şey yapamadık gücümüz yetmedi. Hadi karşımızda koca koca düşmanlar vardı şu vardı bu vardı başka oyunlar vardı. Biz Suriye'de bir şey yapamadık gözümüzün önünde Suriye gitti elimizden. Irak'ta bir şey yapamadık aynı şey. Zaten bir şey yapamıyoruz Kudüs için Mescid-i Aksa için. Ya biz Arakan için bile bu zilleti yaşıyoruz. Bu nasıl bir zillettir Allah aşkına? Arakan dediğiniz nedir ya üflesek biz oradaki Müslümanlara orada bir yer açabilirdik. Yanı başında 200 milyon nüfusu olan Müslüman ülkeler var. Malezya var, Endonezya var, Tayland var. Allah'tan korkmazlar yanı başınızda. Siz niçin bunun için bir cümle bile etmiyorsunuz. Ama edemez edemez. Çünkü zillet bizim üzerimize gelmiş oturmuş. Bizim yaptığımızı da biz büyük bir iftiharla anlatıyoruz. Yaptığımız zalimin istediği zaten. Arakan'ı Müslümanlardan Temizlemek istiyordu oradaki zalimler biz de dedik ki temizleyin biz yardım edelim Bangladeş'e gelip otursunlar. Vallahi durup üzerinde düşünsek Müslümanlar olarak nasıl şerefimizin beş para olduğuna nasıl zilletin gelip bizim üzerimize oturduğumuza, oturduğuna hepiniz şahit olacaksınız. Bu bir zillet zilletin bir tanımı da nedir biliyor musunuz elinde güç varken zalime bir şey diyememektir zilletin bir tarifi de budur. Hiç kimse bizi kandırmasın. Bugün Müslümanların elinde güç var. Eğer bu manada bazı şeyler yapılmak istenseydi daha farklı şeyler de olurdu. Ama olmuyor çünkü bu zillete mahkum olmuşuz. Biz ciddi ciddi bu meseleleri düşünmemiz gerekirken Doğu Türkistan'a hiç söylemiyorum. Gözümüzün önünde bizim kardeşlerimiz ne hale girdi? Orada başka yerlerde namusları kirletildi. Mısır'da okuyan talebelerin başına gelenleri şurada Doğu Türkistan'da olan talebeleri çekin bir dinleyin Allah aşkına. Dinleyin bakayım bu gece yatabiliyor musunuz? Ne haller yaşandılar? Onun için bile iki kelime edemedik. Bir bu manada bir el uzatamadık. Niye yapamıyoruz? Çünkü enerjiyi başka yerde tüketiyoruz. Birbirimize attığımız... Sözlerin birbirimizin üzerinde harcadığımız enerjilerin yarısının yarısını ehli küfre harcamıyoruz. Ehli imana karşı horuzuz. Ehli küfrün karşısında tavuk gibiyiz. Ehli küfrün karşısında konuşamayacak zillete mahkum olmuşuz. Bu, bu manadaki bu zilletten biz kurtulmadığımız müddetçe ümmetin o özlediği günlere erişemeyeceğiz. Onun için ben buraya bu meseleleri İhtilafları derinleştirmek için getirmedim halimiz bu bu hali bilelim ona göre davranalım bu manada bizim önümüzde 3 tane büyük cephe var anlayalım düşmanı tanımayana kadar düşmanla mücadele yok önümüzde 3 tane cephe var keşke bir tane olsaydı ama 3 tane cepheye karşı mücadele vermek zorundayız karşımızda büyük bir küfür cephesi var inanılmaz Karşımızda o küfür cephesinden daha, şedid, daha şiddetli bir nifak cephesi var onunla mücadele küfürle mücadeleden daha zor çünkü nifak maske takıyor senden görünüyor Müslüman görünüyor yanında görünüyor seninle namaz kılıyor seninle aynı sözleri söylüyor ama nifak nifak cephesi aynen Medine'de olduğunun kat kat daha fazlası var bir de cehalet cephesi var. Üç cepheye karşı da mücadele vermek zorundayız. Biz eğer bu manada bu meseleyi anlayamazsak biz bu konuda bazı şeyleri yapamayacağız. Aynı şeyleri tekrar ed tekrar edip duracağız. Allah bize o ufku nasip etsin. O feraseti o basireti bizlere nasip eylesin. Eğer o ferasete ve basirete eremesek vay ki vay halimize Cenab-ı Hak acziyetimize rağmen bizlere merhamet eylesin. Şimdi... Hızlıca size üç tane örnek söyleyip bitireceğim. Resulullah'tan nasıl razı olunur? Bedir'de Sad bin Muaz'ın söylediği cümleyi hatırlıyor musunuz? Olay uzun vakit geçtiği için detaylarına girmeyeyim. İstişare ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O gün karşısında duran 313 kişinin 74'ü muhacir 239 ensar. Ensar çok olduğu için Resulullah Ensardan söz duymak istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Savaşalım mı dönelim mi? Çünkü Ebu Sufyan almış kervanı geri dönmüş. O da geri dönebilir. Savaşalım mı dönelim mi? Hazreti Ebu Bekir savaşalım diyor. Hazreti Ömer konuşuyor. Savaşalım diyor. Miktat İbni Amr konuşuyor. Savaşalım diyor ama Resulullah yine söz duymak istiyor. Bu sefer aya kalkan Sadbi Muaz oluyor. Resulullah'tan razı olmuş birisi konuşuyor. Ne diyor? Ya Resulallah sen herhalde ensardan birini duymak istiyorsun. Ben ensarı temsilen konuşuyorum. Şu denizi görüyor musun? Kızıldeniz'i gösteriyor. Şöyle elini uzatsan ve bize desen ki dalın o denize. Vallahi bir tanemiz geriye bakmadan o denizin içerisine dalacak. Yürü bizi arkanda bulacaksın. Öyle seviniyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle bir seviniyor ki. Yüzünde güller açıyor ve onun o halinden memnun oluyor sahabe. Sad bin Muaz'ı gelip tebrik ediyorlar. Sen günlerdir gülmeyen Resulullah'ın yüzünü güldürdün. Sen ne güzel insansın deyip onu tebrik ediyorlar. Ne kadar güzel insan olduğu vefatında anlaşıldı. Vefatına saf saf melekler indi. Arşı, arşı titretti onun vefatı. Öyle büyük bir insandı. O büyüklüğe Allah ve Resulü'nü razı etmekle ulaştı. Denize dal desen acaba demeden ama demeden fakat demeden acaba bu sözün anlamı böyle mi şöyle mi acaba Resulullah ne demiş böyle mi demiş şöyle mi demiş bunlar yok. Sen bana bunu dedin ben de bunu yapacağım diyerek bir kamet koyuyor ortaya. Buna benzer bir şeyi Hayber'de Hazreti Ali'den okuyoruz değil mi? Sancağı veriyor Hazreti Ali'nin eline yürü Ali diyor yürü yürü. Ve onlar la ilahe illallah diyene kadar onlarla savaş diyor. Yürü diyor Ali yürümeye başlıyor ama dönüp bir şey soracak dönmeyi bile kendisine zillet sayıyor. Resulullah'ın yüzüne dönüp konuşmak aslında edeptir ama o anda o emre icabet etme adına yürürken bir şey sorarak gidiyor. Bir taraftan yürüyor bir taraftan da soruyor. Sadece dönüp yüzümü bakarsam o emre icabet etmem diye bir sıkıntıyı yüreğinde çekiyor. Razı olmak bu. Biz işin edebiyatındayız benim güzel kardeşlerim. Resulullah'tan razı olmak öyle kolay bir şey değil. Yemin Huneyne. Büyük büyük ganimetler elde edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağıtmış ganimetleri Mekke'deki müellefe-i kuluptan olanlara. Kalpleri İslam'a ısınsın diye al sana yüzde ve al sana %20 ve al sana şu kadar, al sana bu kadar Mekkelin o büyüklerine dağıtmış. Ensar'ın gençleri bu işi kendilerine dert etmişler ve bazıları demiş ki Resulullah akrabalarını gördü bizi unuttu bak onlara ne kadar ganimetten pay veriyor bize ise vermiyor bu söz Allah Resulü'nün kulağına geliyor ve vesselam Efendimiz topluyor ciranede orada bir şeyler söylüyor söylediği sözlerden bir tanesi de şudur ey ensar biz akabede nasıl anlaşmıştık hani siz benimle sadece cennet üzerine bir alışveriş yapmışsınız İstemez misiniz insanlar evlerine koyunlarla keçilerle develerle gitsin siz Allah ve Resulü ile gidin. O anda ensar sakalları ıslanırcasına ağlıyor. Biz Resulullah'tan razıyız ondan başka da bir şey istemiyoruz. Bize en büyük ganimet odur diyerek gençlerin söyledikleri sözlerden dolayı özür dileyecekler ve Resulullah'tan nasıl razı olacaklarını nasıl razı olduklarını hayatlarıyla ortaya koyacaklar. Allah aşkına bu nedir? Ensar'ın bu ufku Resulullah'tan nasıl razı olunacağını gösteriyor. Size son bir örnek söyleyeyim. Cüleybip isimli bir sahabe efendimiz var biliyorsunuz gencecik birisi farklı bir hayatı var. Bazı olumsuzluklar yaşamış sonra Allah Resulü'nün duasıyla bir iffet kahramanı olmuş. Biraz da fiziksel anlamda iyi birisi değil hangi kapıya gidiyorsa kimse kız vermiyor Cüleybibe. Allah Resulü'ne geliyor ya Resulallah diyor sen bir gün bana bir dua ettin ben o hastalıkların hepsinden kurtuldum. Şimdi de helal dairede biriyle nikahlanmak istiyorum ama kime gidiyorsam kimse bana kızını vermiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki git falanca ensarın evine benim selamımı söyle ve kızlarını sana vermelerini istediğimi söyle. Gidiyor Cüleybip ensardan falanca zatın evine oturuyor konuşuyor. Ben size Resulullah'ın selamını getirdim deyince evde başka bir hava esiyor. Ama Allah Resulü şu iş kim beni gönderdi? İstedi ki kızınızı bana veresiniz. O anda anne ile baba ensardan iki sahabi birbirine bakıyorlar. Cüleybip'e kız mı verilir? Cüleybip gibi birine nasıl verebiliriz diye bir tereddüt geçiriyorlar. Ama perdenin gerisinde o ensarın kızlarından bir kız o güzel kızlardan birisi bir ses ortaya koyuyor. Anne baba diyor Resulullah'ın benim için razı olduğuna ben de razıyım. Allah Resulü Cüleybibi eğer bana razı olmuşsa ondan bana razı olmuşsa ben de Resulullah'ın benim için razı olduğuna razıyım diyerek o nikahı o evliliği kabul ediyor. Bunlar bize boşuna anlatılmaz benim güzel kardeşlerim. Eğer biz bu ufka varmasak Allah Resulü'nün mirasına karşı yaklaşımımız sahabenin bize miras bıraktığı bu çerçevede olmazsa biz bu zillete mahkum olacağız. Elimizdeki bu büyük sermayeye rağmen açlık içerisinde kıvranıp duracağız. Ne olur gelin ashabı kiram gibi önümüzdeki o güzel örnekleri kendimize örnek edinelim. Dertlerimize dermanı onlarda arayalım. Onların ufkuna erişmek çok zor ama o ufka erişmeyi kendimize hedef olarak belirleyelim. Onlar nasıl Allah'tan, Resulünden razı olmuşlarsa biz de öyle olalım inşallah. Allah o ufka bizleri eriştirmiş olsun. En yakın zamanda da bizi bu zilletten kurtarsın. Geceniz mübarek olsun. Ve Rabbi alaamin, fatiha